Ortalık yer <gülüyor> <gülüyor> bize, bize, bize vermemeyeyim, vermemeyeyim. Kuşaklar arası Klaşın bir telefon haspi hali. Için, barış için, barış Hazırlayan ve sunanlar Serhanada ve Sarp Keskiner. Merhaba hocam. Merhaba Sarp, nasılsın? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? İyi, yaz hali. Ne olacak bu yaz gibi gidiyor havalar? Bitmeyen yazın içindeyiz. Ee, ne kadar aldatıcı bir yandan. Nereye sığınacağımızı bilemediğimiz, yani... Devamlı yaz, devamlı hayat gibi. Bitmeyen hayat ne kadar tatsız olabilir. Bir sınırı olmadıkça, bir duvarı olmadıkça, bir sığındığı bir yer olmadıkça. Ölümse eğer, perspektif yoksa, ee, bitmeyen yaz da öyle çok sıkıcıdır herhalde, şey geldi aklıma. Bir e, sabah saatinde de otel odasında sızmışım, gözümü açtım ki güneş böyle parlıyor. Allah dedim sabah toplantısını kaçırdı. Unuttum ki 20 saat ışık vardı. Saat zaten 7'ymiş sabah. Yazın hali de o bitmek bilmiyor. Yani bahar bile denemez. Böyle Aralık, Ocak aylarında 20 derecesiyle idare etmeye çalışıyoruz ki zor. Bundan sonra bütün, da çok farklı olacak aydın. gibi değil. Evet. Değil mi? E, kışı devirdik. Kasım, Aralık Ocak. Hadi Şubat'ı da koy ama ne? Yani karan ne? Çok düşündürücü. Çok düşündürücü. Evet ortalık yerde ne yapsak? Duvar konuşsak? Duvar. Çok güzel olur. Duvar konuşmak isterden ezrahtayım ben biliyorum. Senin fikrin vardır. Neden duvar? E, İnsanın iki tane temel eylemi var. Tarım, duvar. Aslında hiç bir şey başlangıçta. Önce duvar var. Yer, Yer yok Nasıl, nerede duruyorsun? Yer var ama tarım yok. Avlanıyorlar, mağaralar var, duvarlar var. Çatal insan mı bahsediyorsun? Çatılayınkten öncesi de var? Neresi? Eriha. Hayır. Göğecek Göğecek. Tepe. Duvar konusunu muhtelif biçimleriyle ilgileniyorsun, fotoğraflarını çekiyorsun sürekli. Şey çünkü yani insan eliyle yapılmış bence en kapsayıcı yapı elemanı o. Mesela mimarlıkta da da bence temel bir dolayıcı duvar. Stone yani değil. Stone değil. Döşemey değil. Çatı değil. Duvar. Çünkü mekanı o onu oluşturuyor. Onunla başlıyor. Peki ortalık yer yani kamusal alanın da mekanı duvardan mı olur? Görünmeyen, şimdi bu duvarı anladıktan sonra görünmeyen duvarlar da var tabii. Yani geçirimli gibi görünüp geçemediğin öbür tarafından sana yasak duvarlar da var malzemesiyle hissi arasında bana ters bir duvarı gibi yani buz gelir. Tabii. Fold'a Nevzat Sayın'ın editörlüğü olduğunda o duvar sayısı yapmıştı. Çok da bir bereketli. Jean-Paul Sartre'dan bu tarafa çok bereketli. Ha. Bir yandan da ortalık yerin en büyük düşmanı ama bir yandan da belki haddini bilmesini sağlayan bir şey ne dersin? Duvar hat koyan bir unsur mu? Yani sınır dediğin duvar değil mi? Bir anlamda duvar, evet dikenli tel belki mülkiyeti de belirliyor ama duvar kesinlikle öyle. Duvarın atası çit herhalde. Evet. Sınırı koyma anlamında. Evet. Sınırları ne zaman koymaya başlıyoruz diye düşündüğümde çocukluk duvarları var. Duvarla belki en organik ilişki kurduğumuz dönem çocukluğumuz Değil mi? Yaşadığımız yerin sınırlarını anlamamız, kurumların sınırlarını evet, anlamamız. Televizyonun olmadığı zaman bence dış dünyanın yansıdığı tek ekran. Sadece gölgeler değil, yaprakların oyunları da dahil, hayal gücünü daha fazla tetikleyen bir şey olamaz. Bir yandan da ortalık yerin tanımı duvar olmadan yapılamaz. O da sınırsız yaza benzer yani sınırsız ortalık yer manasız bir şey. Yani onun görünmeyen duvarlarından mı bahsetti ya Nevzat Sayın Evet. Duvarlar görünen duvarlar. Evet. Görünmeyen duvarlar her evet. ikisi de sana evet. Çocukluk duvarlarını geri dönecek olursak, o sınır atlamanın illegalliği hani duvarın arkasındaki erik ağacı. Çekiciliği. Duvarın bir yerinde delik açıp sınırın öbür tarafına geçme, işgal etme, el koyma. Ama aynı zamanda yaşadığın yeri değiştirebilme pratiğini deneyimleme, değil mi? Çocukluk için çocukluk döneminde ne kadar önemli, ne kadar tabu yıkıcı. Yani düşünüyorum bir yandan sığınmak anlamında çok koruyucu, öbür tarafta da fukoldiyan anlamda da daraltıcı, kısıtlayıcı ve kapatıcı. Olla da onsuz da olunmuyor. Şimdi sen söyleyince 89'da hepimiz nasıl heveslendik. Duvar yıkıldı. O meşhur duvar. Benim Berlin İskender Meydanı şiirimde var. E, duvarın üstünden atlarken kesili veren gepe genç hız. Bayağı tırmanıp karşıya geçmeye çalışanlar vardı. Düşün ki ömür boyu onu bir engel olarak görüp kafa patlatıp Etrafından, altından, üstünden geçmeye çalışanlar vardı. O duvar yıkıldı ve tekrar duvarlar dünyasını yaşıyoruz. Duvarı açmak isteyenlerin bulduğu yaratıcı yeriyle taktikleriyle ilgili bir belgesel izledik. Berlin duvarını açmak isteyen. Bunların arasında birkaç tane örnek çok dikkat çekici. Şimdi şeyi biliyordur. Yani hızlı geçip atlamak. Bir boşluk bulup atlamak genelde ölümle sonuçlanıyor. Ama ee, helikopter yapıp başaranlar var. Bireysel helikopter. Evet, ormanın içerisinde aylarca bir helikopter inşa edip tek kişilik uçuş için bu şekilde kaçmayı başaranlar var. İşte bu da hayal dünyasının evet. tetiklemesiyle ilgili bir yandan. Doğu ve Batı arasındaki bir metro hattında kullanılmayan durağa e, saklanma noktası haline getirip oradan geçmeyi başaranlar var. Çok ilginç öyküler var. Mesken olarak duvardan bahsettik. Duvarı mesken edilen kim var? Ünlü. Duvar üstünde yaşamış. Uzun bir süre. Kim? Marine Faithful. Öyle mi? Hem de ne zaman meşhur Broken English albümünü kaydetmeden hemen önce bir duvarın üstünde yaşıyor Marine Faithful. Baya... Junkie yken. Edinmiş yani evet. kendine. Evet. Duvar da duvarmış hani. Müthiş. Ay şimdi düşünüyorum... Hmm uzunluklarıyla tarih boyunca olmuş bütün duvarlarla yarışan duvarlar var. Amerika Birleşik ile Meksika sınırı. Filistin'i zaten kapanmışlığını iyice çevreleyen sınır. Çok eskiden bu e, Indian Reservation Kızılderil'e katan duvarlar. Neye yarıyor? Neyi tetikliyor aslında? Aşmayı tetikliyor. Değil mi? Bir yandan da. Tabi. Bilgisayardaki güvenlik duvarının adı ne? Firewall Ortalık <gülüyor> evet. ee, Kimin duvarı? The Who The Who Kings Canterbury grupları Yani Britanya'nın Müzik tarihini inşa etmiş olan Grupların neredeyse Üyelerinin tamamının Babaları duvar ustası Duvarcı, bricklayer Öyle mi? Meslekleri oynuyor. Evet. Hatta onlar da babalar da peşlerinden oğullarını sürüklemeye çalışıyorlar. Sen de duvarcı ol iyi kazanırsın. Ama bakıyorlar ki babalarının duvarcılıktan kazandığının kat be kat fazlasını kazanmaya başlıyorlar. İşte o zaman... Yani Tablo değişiyor. Tablosu değişiyor. Fakat şunu unutmamak lazım. Yani işte o işçi sınıfı köklerini unutmadan o müziği inşa etmek. Evet. Çok önemli bir nokta o. Bu müzisyenlerin en çok referans aldıkları, sevdikleri prodüksiyonların önde gelenlerinden biri de Phil Spector'ın sound'u. Ona ne deniyor? Wall of Sound. Yani Phil Spector... Ses duvarı. Phil Spectre kanallarca kayıt yaparak bir ses duvarı örüyor. Onun prodüksiyonun alameti harikası. farikası o. Yani onlarca yaylı, onlarca perküsyon, Üst üste bir yan sürü, yana falan evet, mı? Evet, evet. Bunları üst üste bindirerek... Aslında bir tür ses duvarı oluşturuyor. Ama bu duvar ustalarının çocuklarının da Wall Sound'la büyüyüp e, bunu örnek alıp kendi müziklerini yaratmaları inşa etmeleri de ortalık yerin konusu gibi görünüyor. Duvar yetibariyle. Peki şöyle bir fazla düşünmeden aklına geliveren duvar hangisi? Berlin hariç. Dünyada mı? Yok senin hayatında. Benim hayatımda. Ramazan Mandiz'in duvarı. <gülüyor> Kimmiş o? Ramazan-mandis bir gündelikçiydi, bizim çiftliğe e, ne zaman duvar örülecekse işte kanal patladı, beton dökülcekse. E, neredeyse hiç Türkçe konuşmuyordu, konuş e, Türkçe konuşuyordu. Mandiz de mühendis zaten. Ha on, ondan zaten. E, mühendis Ramazan, <gülüyor> mandiz yani. Onun ördüğü duvarları hala duruyor, bizde sağlam Demek ki hendese biliyordu çünkü mühendisin içinde hendese var. Basit aritmetik e, bilmek duvar için çok önemli bir başlangıç noktası. Ee, evet. E, bu çok değerli bir şey. İyi, iyi duvar ustası olmak. Haçlılar e, bırakıp da Kudüs peşine gittiklerinde kalanları korumaya yarıyordu oradaki hayatı. Ve tabi Trubadurlar da duvar demek. Il Trovatore o da duvar demek. Bak verdiği de andık ortalık yerde. Ben de düşünüyorum lisede yeni yetme olan çocuklarının Kapatıldığı bir okulda, yatılı okulda üzerine çıkıp atladığımız duvar acaba bugünkü ölçü e, hissime gören iki buçuk metre var mıydı? Noda çayırına atlardık ve e, şimdi apartmanların olduğu o boşlukta bir tane çay bahçesi vardı. Ve böyle Kalamış'a doğru bakarak oradan atlamak iyiydi de oturman olamazdı. Değil mi? Öyle. Bazen öyle olur. Hani bir şeyi hiç çıkartırsın ama yerine sokamazsın. Tam oydu. <gülüyor> Ana kapıdan girmenin de tabii bir bedeli vardı. O da karnelere yansıyan, kötü. Ona da nedense ahlak notu denir mesela. Kapıdan geçmeden okuldan çıkmış olma maddesinden. Nasıl bir şey? Sınır ihlali işte. Kaçtınız demiyor Sınır da. Sınır ihlali. Pasaportlarda da şimdi tabii. öyle değil mi? Yani. Tabii. Damga evet, basıyorlar. Damga basıyorlar. Yani sınır ihlali. İşte zamanından geç o ülkeyi terk etmiş olma. Yani o ülkenin duvarlarından zamanından geç çıkmaya, tenezzül etmeye durumu. İşte bu da insanı köstebekle yarışmaya iten, teşvik eden bir başka şey. Madem aşamam o zaman kazarım. Alkadras, Amerika'daki meşhur... Aa, evet, altında, Alcatraz lalkalı. kuşçusu filmi. Evet, evet, evet, evet. Bence ortalık yeri gerçekten var eden bir şey. Çünkü sınırsız olabilirmiş. Oysa onun da bir, bir sınırı, bir raconu, bir ahlakı var. Ve onu da duvar olur. Bir şey daha var o racona ahlakı eşlik eden. Domuz inadı. Biliyorsunuz çok büyük bir domuz hasarı problemi var tarımda. Evet. Özellikle Nusra'nın. Dağının sertleşme döneminden önce musallat oluyor ve domuz şunu yapıyor. Yaban domuzları ailecek geliyorlar. Yani sürü halinde geliyorlar artık. Dağdan iniyorlar. Ne yapıyor? Çok ilginç. Sapın en dibine ısırıyor. Oradan koparıp deviriyor. Bunu düşürüyor önce. Düşürüp yiyor. Bunun için neler icat edildi? Elektrikli çitler, beton duvar ölenler oldu. O da o sınırı işgal edip besine ulaşmaya çalışıyor ya. Kazıyor altından geliyor. Ne kadar beton dökerseniz önemli değil. Bu sefer tünel kazarak gibi. İşte o da Köstebek'le yarışma psikozuna giriyor demek ki. Evet. Hay domuz. Çok güzel bir İngiliz grubu vardır. Matching Mole diye biliyor musunuz? Öyle mi? Evet. Evet. evet. Yani evet. yer altında birbiriyle karşılaşan, çakışan Köstebekler. Leonardo'nun öyle bir Sporsa kontuna yazdığı şey de öyle diyor. ...çok güzel köprüler kurarım düşmanınızı takip etmek için toplarsınız gelemezler, dereleri geçemezler, yer altından kanallar kazarım diyor. Ve en sonunda da eğer uygun görürseniz herhangi bir heykel tıraş kadar büyük başarıyla e, malikanenizin bahçesini babanız efendimizin de Tunç'tan bir heykelini dikebilirim diyor Leonardo. <gülüyor> Sforza dükünü kim hatırlıyor... Leonardo'yu kim bilmiyor. Böyle. Hacker'lar her zaman hatırlanır. Bir de duvar ratoslamak var değil mi? Had on mu? Bu duvar metaforu ta Sartre'ın egzistansiyel varoluşçu yaklaşımından itibaren. Duvarın hayatımıza getirdikleri ve hayatımızdan kaldırdıkları. Bu kadar gerekli, bu kadar da sınırlayıcı bir şey gerçekten. Yani onsuz düşünebilir misin mekanı ama bir yandan da ayırmak izole etmek tecrit etmek hapsetmek el koymak öldürmek sahiplenmek anlamında da bu kadar vazgeçilmez bir şey. Duvarlarını yık derler mesela değil mi? Evet. evet. Yani Nevzat'ın görünmez duvarları evet. Aslında Onlar tabii diğerlerinden daha sağlam kesinlikle. değil mi? Evet. Aslında bu şey duvara toslama hikayesinde de birisi neden duvara toslar? Ne sebeple? Yani duvara toslamak istiyorsa toslar, eğer fiziksel duvarsa, eğer görünmez duvarlardan bahsediyorsak ya o duvarların farkında değildir, ya sınırsızlığın peşindedir ya da şuursuzluğun izindedir. Yani çarelerin de aslında ya da çözüm seçeneklerinin de aslında sınırı olduğunu hatırlatması bakımından çok enteresan. Ve galiba diğer canlılar kendi duvarlarını görünmeyenler dahil insan denen e, hayvandan daha iyi biliyorlar. Canlıdan diyelim hadi kibarlığı elden. Ve olguyu daha iyi yönetiyorlar. Evet. Onunla geçinme konusundaki ilişkileri çok daha iyi. Yani Gidip gidip toslayacağını bile bile şey yapmıyor. Domuzun yaptığı gibi daha kurnazca şeyler yapıyor. Verelim. Bizimle birlikte Size Barış verin. Size kendi kendinize razı olun. Size niçin bu kadar vermiyor? Barış verin. Barış verin.